26. Ayet-i Kerimesinde kaldık. Tabi bir haftalık aranın ardından dersimize devam etmezden evvel en azından geçtiğimiz dersten neler konuştuğumuzu hatırlamak adına 24. ve 25. Ayet-i Kerimelerde Allah Subhanahu ve Teala hani hatırlayınız lütfen Ayet-i Kerime'yi hani Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyenler bize ateş sadece birkaç gün dokunacaktı demişlerdi ya. Bunun üzerine mebni bir konuyu sizlerle paylaşmıştım. Bunun adına biz bizim literatürümüzde günahlar karşısında cüretkarlık diyoruz. Yani öyle cüretkar davranıyor ki bize yevmül kıyamede cehennem narı sadece birkaç gün dokunacak. Biz bunun adına cüretkarlık diyoruz. Cesaret göstermek diyoruz bile bile günah işlemek diyoruz. Bunun e, üzerinde dururken de kıymetli kardeşler hatırlayınız lütfen. Sahabelerden örnekler vermiştik. Hatırlıyor musunuz? Abdullah i̇bn Ravaha Revaha yavm endişesinden ötürü şöyle dua etmişti. Ya Rabbi bana öyle bir kılıç darbesi ikram et ki benim kanımı köpürtsün. Subhanallah. İstirham ediyorum ifadeye bakınız ya. Yani yavm-ı Endişesinden o kadar zirveye ulaşmış ki Abdullah İbni Revaha radıyallahu an. diyor ki bari öyle bir kılıç darbesi alayım ki benim kanımı köpütsün, Öyle bir mızrak darbesi alayım ki savaş meydanında benim iç organlarımı dışına çıkartsın. Ben olduğum yere yığılayım sonra oraya insanlar gelsin desinler ki subhanallah Allah uğrunda vücudunu paramparça etmiş. Allah ona rahmet etsin Allah onu hayrıyla mükafatlandırsın desinler, umulur ki onların hayır duasıyla Rabbim bana mağfiret eder. Yani iki tane farklı çizgiyi gördünüz mü dostlar? Birisi cüretkarlık yani günah günahı hafife alma başka bir ifadeyle diğeri ise yevmül kıyamede Allah Azze ve Celle'nin kendisine mağfiret etmesi için şehit olmayı murat eden bir sahabe. Bunun üzerinde konuştuk ve İnşallahı Rahman bugün abi'm imkan verirse 26 ve sonrasındaki ayetleri incelemeye çalışacağız. Ben 26. ayeti kerimeyi mealen sizlere tilavet edeyim. Ondan sonra da nasibimiz olan azığımızı inşallah almaya çalışalım kıymetli dostlar. Allahu azimü şan alimran suresi 26. ayeti celili tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor dostlar. Es-sahibü billah resulumdaki mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden de geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Bu ayeti kerime hani مَالِكَ الْمُلْكَ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ Ayeti var ya biliriz. Genelde kıraatte de okunur bu ayeti kerime. Allah Azza ve Celle bu ayet-i buyuruyor ki, ben mülkü dilediğime verir, dilediğimden de istediğim zamanda alırım diyor. O ayet-i kerime bu. Tabi inşallah bu ayet-i kerimenin çok dostlar. Ama ben iki ana damarda bu ayetin bize azık niteliği taşıyan hususlarını sizlerle paylaşacağım inşallah ve rahmen. Bir, bu ayet-i kerimenin nuzul sebebi ve dolayısıyla bize hatırlattıkları. Burası önemli lütfen. Bir, bu ayet-i kerimenin sebebi ve dolayısıyla bize hatırlattıkları ikincisi ise mal, mülk ve Allah Azza ve Celle'nin bize ikram ettiği her şeyin asıl sahibi kimdir? Allah Azza ve Celle'dir. Bunu hatırlatacağız, konuşacağız inşallah. Şimdi birine dedik kıymetli dostlar? Hani tu'til mulke men teşe'e ve tenzi'e al mulke min Kime istediğine verir, dilediğinden de o mülkü alır ayeti kerimesi. Bunun nuzul sebebi nedir ve bize hatırlattıkları hususlar nelerdir? Şimdi ayeti kerimenin nuzul sebebine dikkat buyurun dostlar. Ben bunu anlatırken de istirham ediyorum. Dilediğine verir, dilediğinden de alırı unutmayasınız oldu mu inşallah. Ayet şunun için diyor dostlar. Şimdi Allah subhanehu ve teala bu ayeti kerimeyi niye indirmiş bakınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti. Yıl, Medine'nin 8. senesi. Hicri 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmiş. Ashabda bir sevinç var. Ashabda bir gurur var. Ashabda bir heybet var. Ashabda ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere o gün müminlerde bir izzet var. Bir şeref var. Çünkü Allah azza ve celle'nin Kelimesi olan ilahi kelimetullahın önünde en büyük engel teşkil eden müşrik artık yoktur. Allahu akbar. Mekke fethedilmiştir. Çünkü izzetlidir o gün müminler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nuzul sebebine geliyorum ha ayeti kerimenin. Tutil mulke men teşe ve tenziu'l mulke min men teşe. alır istediğine verir ayeti ya. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam izzetle sevinen gururlanan böyle vakarla ne bileyim heybetli duran o sahabeye der ki ashabım daha durun daha durun bu Mekke'nin fethinin yanında Allah size İran'ı da nasip edecek Allahu akbar sahabelere bir diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki ashabım daha durun hele daha durun İran'ın yanında Allah size Bizans'ı da nasip edecek Mekkene ki daha size Allah İran'ı gösterecek. Bizans'ı gösterecek. Onların hazinelerini ikram edecek Allah size. Böyle deyince Resulullah aleyhissalatu vesselam münafıklar, Yahudiler, Allah düşmanları hemen etrafını sarmış. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen Bizans'ı Mekke ile mi karıştırdın? He? Sen İran'ı Mekkeli müşriklerle mi karıştırdın? Onların beldesine varmaya senin gücün yetmez Muhammed. Sen şu ordularla Bizans'ın yolunu bulamazsın Muhammed. Sen sallallahu aleyhi ve sellem. Heyhat sen neyle karıştırıyorsun? İran'ın sarayına uğraşmaya ne senin ne de övündüğün orduların yetere Muhammed. Alaya aldılar Resulullah aleyhissalatu vesselam'a. Dediler sen Mekke'yi fethetmekle karıştırdın herhalde İran'ı. O ikisi dünyanın iki tane süper devleti şu anda. Neden bahsediyorsun sen dediler. Açınız bakınız tarih kitaplarına. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı incittiler. asab ı ikramın ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere gururuyla oynadılar. Dediler ki sen İran ve Bizans'a oranın yolunu bulamazsın dediler. Ayrıca ne dediler biliyor musunuz? Açınız bakınız. Onların mülkleri, bahsettiğin sahabelerin ve İslam'ın olacak dediğin o mülkler öyle yerlerde saklı ki sana nasip etmezler. Dedi. Alemlerin Rabbi olan Allah, semanın kapılarını araladığı da Cebrail'i gönderdi. Dedi ki, Tutil mulke menteşe' me'likel mulk. Tülülülk men teşâ ve tenzi'ülülk men teşâ Allahu ekber Su serpti ashabın yüreğine Su serpti Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yüreğine dedi ki ey Muhammed bilesin ki mülkün maliki Allah'tır Sahip demedi ha Malik sahibiyetin en üst zerbesidir yani ondan ileri söz sahibi yok demektir. Malikül Mülk o mülkün sahibidir. İstediğine verir, dilediğinden alır, dilediğine verir diyor Allah. Ve nitekim de öyle olmadı mı dostlar? Vallahi oldu. Bu müjdeyi hakikat midir? Vallahi müjdeyi hakikattir. Şimdi kıymetli kardeşler, bu ayeti kerimenin nüzul sebebi ama ben zaten iade-i ilafet tırnak içerisinde haftası olması münasebetiyle yani hilafetin ilgasının daha bir haftasını doldurmadık. Malum sene-i devriyesi 93. O münasebetle yeri gelmişken bir şeyi de hatırlatmak istedim. Çünkü ayet-i kerime bu manada bize çok şeyler hatırlatıyor. Bugün biz yeryüzünün mülküne sahip olacağız iznilla, Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız tekrar Bizim olacak inşallah dediğimizde Bu manada çok realist olmadığımız noktasında da ithamlarla karşılaşıyoruz Şimdi kıymetli kardeşler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Söylediği ortama dikkat buyurun Bana ben onun evvelinde sizi bir yere götürmek istiyorum Bir şeyleri sizlere hatırlatmak istiyorum Bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müjdeyi hakikatleri genelde Müslümanlar zor durumdayken vermiştir. Ve zamanı vakti geldiğinde de Allah o müjdeyi hakikati gerçekleştirmiştir elhamdülillah. Bakınız bununla ilgili bir örnek verelim hemen. Şimdi ashab-ı ikrama bir mesela Hendek'te gözden geçirelim. İstirham ediyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki kıymetli kardeşler. Lütfen burası önemli. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kardeşlerim gün gelecek zekat için biriktirdiğiniz malları ve altınları elinize alacaksınız. Bu gecenin azı olsun oldu mu inşallah inşallah. Tefsirü Furkan'ın bu geceki azı bakınız. Diyor ki gün gelecek ashabım şimdi ashaba bunu söylediğinde ashabın durumunu anlatacağım size. Allahu var. Diyor ki gün gelecek zekat mallı için biriktirdiğiniz altınları elinize alacaksınız. Diyar diyar dolaşacaksınız diyor. Müslim'de geçiyor. Diyar diyar dolaşacaksınız. O zekatınızı verecek bir tane adam bulamayacaksınız diyor Resulullah. Aleyhissalatü vesselam. Bulamayacaksınız. Diyar diyar dolaşacak, zekat vermek için biriktirdiğiniz altınları verecek adam bulamayacaksınız. Ne zaman söylüyor biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ashab geliyor hendekte. Ve birçok başka hadisede açlığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ibraz edebilmek adına Ya Resulallah diyor açız. Diyor ne kadar açsınız? Sahabe kaldırıyor. Açlığının yatışmasını sağlamak için karnına bağladığı taşı gösteriyor Zişan Efendimize. Diyor ki ya Resulallah o denli açım ki Açlığımı hissetmeyeyim diye taş bağladım. Resulullah aleyhissalatü vesselamın rivayetlere göre çok gülümsediği söylenir. Gülümsüyor. Diyor demek ki çok acıktın öyle mi kardeşim? Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbir şey söylemeden kendi izarını kaldırıyor ki iki taş bağlı mübarek karnında. Ve bunu söylüyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ashabım. Acele ediyorsunuz. وَلَاكِنَّكُمْ تَعْجِلُونَ Siz acelecisiniz. Gün gelecek. Siz bırakın malı, mülkü bulmayı sahip olacaksınız. Vermek istediğinizde de verecek adam bulamayacaksınız. Allahu Akbar. Anlatayım mı yine? Bunu defa adlarca tefsir Furkan'ın başlarında anlattığımı hatırlıyorum. Bakınız açlığı resmediyorum size. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki dudağının arasından müjdeyi hakikat çıktığında Müslümanların durumuna bakın istirham ediyorum. Ebu Cihad'ın oğludur bunun ravisi. Diyor ki baba ne mutlu size Resulullah'ı gördünüz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki elhamdülillah evlat. Diyor ki baba o günleri Allah da bana gösterseydi şu denli itaat ederdim Resulullah'a şu denli arkasında savaşırdım, onu şöyle korurdum, şöyle onun emrine icabet ederdim deyince babası diyor ki evlat yavaş. İttekullah. Allah'tan kork evlat, yavaş. Niye ki baba? Diyor ki anlatayım evlat öyle değil. Biz diyor Hendek gecesi, soğuktan, üzerimize isabet eden o soğuktan ve açlıktan oturuyorduk. Geldi Zişan Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ashabım kim aha şu karşı düşman safına gider oradan bana bir haber getirirse nefsimi elinde bulundurana yeminle söylüyorum ki Allah ona cennet verecektir. Bununla da kalmayacak beni ona cennette dost edecektir. Diyor ki bu Cihad'ın babası yeminle söylüyorum evlat ashabı ikramın içerisinden bir tanesi dahi ayağa kalkamamıştı. Çünkü soğuk ve açlık bize o denli isabet etmişti ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine icabet eden hiç kimse olmamıştı o gece. Ama işte bu denliyken soğuk, şiddet, açlık sahabeyi yerinden kaldıramayacak düzeydeyken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın hazineleri müjdelemedi mi o gün? He? Kayser'in hazinelerini müjdelemedi mi Resulullah o gün Dedi ki ben Yemen'in anahtarlarının İslam'a verildiğini görüyorum Demedi mi Resulullah aleyhissalatü vesselam o gün Yahudiler münafıkların bir ifadesine rast geldim dersi hazırlanırken Benim için de bir ilk hemen paylaşayım Hakikaten calibi dikkat Münafıklar böyle Hendek'te Resulullah aleyhissalatü vesselam Sahabeler aç Yerlerinden kalkmaya acizken, Resulullah aleyhissalatü vesselam, binlerce kilometre ötede hazineleri, mülk, dedik ya ayette, dilediğinden alır, dilediğine verir, onlardan alıp, ashab'a ve İslam'a vadetti ya Resulullah, münafıklar Hendek'te böyle otururken, aynen ifade şuha, Allah'a u Ekber. Diyor ki, şuna bak ya diyor, biz diyor oturduğumuz yerden, Hacet gidermeye gitmekten acizken Muhammed diyor sıranın mülkünü ashabına dağıtıyor. Allahu akbar. Vallahi kardeşiniz Abdullah ve rabbil alemin dese ve inse şükürsü azık olarak yeter. Münafığın ifadesine bakın. Hacet gidermeye gücümüz, takatımız yokken Muhammed oturmuş ashabına kisranın mülkünü dağıtıyor Allah'u akbar öyle miymiş ayet malikel mulk tu'til mülk, men teşâ ve tenzi'ul mülk, min teşâ istediğine verir o verdiğinden de istediği zaman alır öyle de oldu mu dostlar vallahi oldu öyle de oldu bunu belki de en iyi anlatan ifadelerden, tablolardan bir tanesi de sura hadisesi aslında. Buna da kısmen değinmek istiyorum. Çünkü hakikaten beni ziyadesiyle tesir altında bırakmıştır. Yani malın, mülkün kimde olması çok önemli değil. Bugün evet güç, otorite, hükümdanlık belki Allah düşmanlarının elinde ama biz eğer ki izzeti Rabbil alemin yanında ararsak, Allah o mülkü bize vereceğini vaat ediyor. Ki Allah vaadinden dönücü değildir. Yeter ki bize Rabbim izzeti onun yarında arayanlardan olmayı nasip etsin. Suraka. Vallahi mülkün kimde olduğu çok önemli değil. Allah azza ve celle yeryüzünün en güçlüsünden alır. En acizine vermeye de mutlak kadirdir. Vallahi belki bu ifadeyi Sıraka radıyallahu anh'ın bu rivayetinden önce Adi İbn Hatim'in rivayeti de belki manidardır. Daha önce de bu hadisi paylaşmıştım. Bukhari'de geçer. Resulullah aleyhissalatü vesselama birisi açlıkla gelir, şikayet eder. Der ki ya Resulallah açız. Der ki gün gelecek Adi bilesin ki zekat verecek adam bulamayacaksınız. Oldu mu? Vallahi oldu. Belki Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu söylediği ifadenin üzerinden 40 sene geçti ya da geçmedi. Ömer İbni Abdülaziz, rahimahullah. Allah ona merhamet etsin. Allah ondan razı olsun. O büyük halifeden, onun döneminde Resulullah'ın sözü tahakkuk etmiştir. Müjdeyi hakikat vuku bulmuştur. Boşuna demiyoruz ya müjdeyi hakikat diye. Adi İbni Hatim diyor ki Adi, birisi gelmiş açlıktan şikayet ediyor. O gittikten sonra diyor ki adi gün gelecek, zekat verecek adam bulamayacaksınız. Mallarınız, mülkleriniz elinizde kalacak. Diyar diyar dolaşacaksınız da bulamayacaksınız dedi ya. 40 sene geçti ya da geçmedi üzerinden. Ömer İbni Abdülaziz. Kimi biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Yahya İbni Sa'id. Rahimahullah. Onu gönderiyor Afrika'ya diyor ki zekatları topla. Orada da zekatları dağıt gel. Kendisidir ha. Rivayeti kendisidir Rahyahya'nın. Diyor ki vallahi beni gönderdi Ömer İbni Abdülaziz. Zekatı topladım ama zekat malları elimde kaldı. Bir tane zekat verecek Müslüman bulamadım. Çünkü Ömer İbni Abdülaziz bütün tebasına sahip çıkmıştı. Haber yolladım. Ya emiral müminin. Zekat verecek kimseyi bulamadım ne yapayım? köle azadet köle demiş Yahya'ya. Allahu ekber. Müjde-i hakikat. Dolayısıyla malın, mülkün kimde olduğu önemli değil. Allah bize yeryüzünün hükümranlığını vaadetti mi? Vallahi vaadetti. Nur Suresi 55. ayeti kerimede. Tek yapacağımız şeyi söylüyorum. İzzeti Allah azza ve celle'nin düşmanlarının yanında değil, Alemlerin Rabbi olan Allahuazza ve celle'nin yanında arayacağız. Khalas. Suraka radıyallahu an. O zaman Müslüman değil tabii. Mekke'li müşrikler karar veriyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı öldürmeye. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bizim sokak jargonuyla söylüyorum, tabirimi maruz görün. Başına ödül koyuyorlar. Getirene ne var? Kızıl develer var. Günümüzün neyi? Mercedesi, kızıl develer, Vadi dolusu ha, Vadi dolusu. Süraka duyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam ebu Bekir radıyallahu anhla, nereye gidiyor? Medineye hicrete. Çıkmış yol Azizan Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ebu Bekir birlikte. Süraka ka ödülle konmak için gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve izini sürüyor. Yakalamış, ramak kalmış ki hadise malumdur. Bakınız İmam Hacer'in isabesine, bakınız tarih kitaplarına görürsünüz. Bineğin ayağı kuma saplanıyor. suraka kendisine geliyor, hayvanı kaldırıyor. Bakınız, mülkün kime ait olduğunu ve dilerse Allah kime vereceğini anlatıyorum. Subhanallah. Tekrar niyetleniyor, surakanın bineği tekrar çöle saplanıyor. Üç defa denedikten sonra diyor ki Muhammed bu işte bir hikmet var. Ben diyor seni öldürmekten vazgeçtim. Dönüp bineğine binmiş gitmek üzereyken Resulullah aleyhissalatü vesselam sesleniyor. Diyor ki sürağa bana bak. Diyor ki söyle. Diyor ki diyor bileziklerini kolunda gördüğünde halin nasıl olacak çok merak ediyorum. Allahu var. Tekrar edeyim mi ifadeyi? Sürağa. Rasulullah'ı öldürmeye gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'ın medineye varıp varmayacağı meçhul. Oraya salimen, ganimen varıp varmayacağı belli değil. Yolda başına bir işin gelip gelmeyeceği belli değil. Emniyette değil. Güçlü değil tabir yerindeyse. Bir otorite sahibi değil. Rasulullah'ın diyor ki, Suraka, Suraka İbn Melik. Diyor ki, Kisra'nın diyor bilezikleri onun kolundan sıyrılıp senin koluna takıldığı vakit halini diyor çok merak ediyorum. Hele bir de diyor onun diyor böyle belinde altın bileği var bileziği tabir yerinde ise beline taktığı onu sana verdikleri zaman hali nice olacak onu da çok merak ediyorum. Süraka diyor ki radıyallahu an şu Kisra bin Hürmüz'den mi bahsediyorsun Muhammed? sallallahu aleyhi ve sellem şu kalelerinin altında hazinelerini saklayan kisra mülk ya he? kalelerinin altında saklayan kaleleri aşılmaz olan güçlü olan yanına dahi insanların yaklaşamadığı kisra bin hürmüzden mi bahsediyorsun diyor ki aynen o kisra bin hürmüzün bilezikleri senin olduğunda halin nice olacak süraka kapattık burayı Gidelin Ömer radıyallahu anh'ın devrine. Ömer radıyallahu anh. Sasani'yi fethetmiş. Hazinelerini önüne koymuş ganimetleri. Herkese pay ediyor. Bakmış süraka orada. Süraka ta'al. Gel buraya süraka gel. Diyor ki ya emir al müminin buyur. Diyor ki altını da almış bilezikleri eline. Bir elinde altın bilezikleri. Diğerinde de diyor ki sürakaya şimdi elini göğe kaldır süraka. E kaldır kaldır kaldırdı Ömer radıyallahu anh da kaldırdı. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Aha da bu bilezikleri insanların Rabbiyim diyen bunu iddia eden Kisra bin Hürmüz'ün kolundan sıyırıp Süraka bin Malik'e ikram eden alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Rabbim diyordu. Bunu da söylüyor Ömer. Tekbir getiriyor üç defa. Diyor ki al. Bu senindir suraka. Müjde-i hakikat mi? Vallahi müjde-i hakikat. Dolayısıyla malı, mülkü kimde olduğu çok önemli değil. Allah Azze ve Celle bize yeryüzünün mülkünü bahşetti. Ve bizim olacağımızı da vaat etti. Hükümranlığı da vaat etti. Yeter ki, Bugünün kodunu söylüyorum ha. Nedir o? Biz izzeti ve şerefi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin yanında arayacağız. Allah bizim ayaklarımızı bunun uğrunda sabit kılsın. Şimdi kıymetli kardeşler ikinci başlığa ne demiştim hatırlıyor musunuz? Mal, mülk Allah'ın bize ikram ettiği nimetlerin asıl sahibi kim? allah Azim Azimüşşen. Bu ayetin ikinci kısmındaki azığı da söylüyorum. Mağrur olmayacağız. <gülüyor> Bu benim. Benim değil. Bunun asıl sahibi kim? Allah. Biz emanetçiyiz. Sadece Allah'ın razı olduğu şekilde istihdam edeceğiz. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor bakınız. Tu'til mulke menteşe teşe'e. İstediğine verir. Dilediğinden de alır diyor Allah. Bu ayeti kerimenin bize öğretisi şu istirham ediyorum hani başınızı yastığa koyduğunuz zaman bu gecenin azı ne diye soracaksınız ya kendinize cevabı şu olsun mal mülk bugün var belki yarın yok kim asıl sahibi Allah asıl. bunu bileceğiz bizim değil bizimmiş gibi de mağrur olmayacağız. Ben çok merak etmişimdir. Siz de araştırdınız mı bilmiyorum. Osmanlı halifeleri tahta oturduğunda beyat verildiğinde Müslümanlar şöyle nasihat edermiş. Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var. Çok merak etmiştim. Niye? Yani yarın bir gün hazineleri göreceksin, fethedilen diyarları göreceksin. Bunun asıl sahibinin İslam daha da otesi Allah Subhanahu ve teala olduğunu hatırlatmakmış meğer. Vallahi bu ayetin ikinci kısmı da bizi şunu hatırlatacak. Bugün var, yarın belki yok. Vallahi bu azık olarak yeter, artar bile diye düşünüyorum. Bakınız kıymetli kardeşler. Malın, mülkün bizde daimi olmadığını anlatmak anına bir misal veriyorum. Yani malın kıymeti nedir? Sadece emanetçi gözüyle bakmaktan ibarettir. Asıl sahibi Allah'tır. Sen de bugün vardır, birazdan örnek vereceğim. 46 saniye sonra sen de olmayabilir. 46 saniye nereden mi çıktı? Birazdan geleceğim oraya inşallah. Bak ne diyorum ha bir dakika demedim? Kaç dedim? 46 saniye dedim. Birazdan inşallah anlatacağım. Ama evvelinde malın asıl sahibinin kim olduğunu anlatmak adına, malın, mülkün, bütün zenginliğin değerinin ne olduğunu anlatmak adına sizlerle bir kıssa paylaşmak istiyorum. Servetiyle çok övünen bir adam varmış. Kral öyle diyelim zamanın behrinde. İşi gücü her gün mallarını sayar. Mallarını gözlerinin önünden ayırmaz. Hep bununla yatar bununla kalkarmış. Tabi kral adam neticede hatta sefer düzenlediğinde de gittiği yerde zenginliğini ifşa etmek adına sandık sandık kervanlarla da malını mülkünü taşırmış. Oraya bir serermiş vardığı yere. Bu kral bir gün hani bilgeleri olur ya bu kralların hep akıl danışırlar. Malıyla mülküyle böyle zenginliğiyle övünürken sayarken onlara şöyle göz gezdirirken Bilge demiş bir gel bakayım bir ya söyleyin efendim demiş buyurun. Demiş ki sence benim servetimin değeri ne kadar? Anlat bakayım bir deyir. Bilge de aslında onun bu huyundan biraz rahatsız. Yani bu kadar mal sevdalısı olmasından rahatsız. Ne desen de nasihat alsa diye merak etmiş, düşünmüş, kurgulamış demiş ki efendim dinleyiniz. Sizin zenginliğinizin değerini anlatıyorum şimdi. Demiş dinliyorum. O şimdi bekliyor ki şey anlatacak. <gülüyor> i̇şte şu kadar ülke alırsınız, şu kadar e, ne bileyim bağ bahçe alırsınız. Demiş ki efendim çölde olduğunuzu varsayın. Normal hayat seyrediyor, çölde ilerliyorsunuz ama olağanüstü arzi bir durum oldu. Yolda kaldınız, çölde kaldınız. Sizi kurtaran da olmadı. Ölmek üzeresiniz. Ölüm ve hayat arasında bir çizgi daha da ötesi bir şişe su. Bir bardak su. Deseler ki bu bardak mukabilinde hayatta kalacaksın ya bununla mukabilinde servetin yarısını istese verir misin efendim? Tabi veririm demiş ya. Hayatta kalmak gibisi var mı demiş. Tabi ki veririm demiş. Verdim gitti servetim yarısını demiş. Tamam efendim. Devam ediyor bilgi anlatmaya. Diyor ki efendim yine siz suyu içtiniz, can buldunuz, hayat buldunuz, hayat devam ediyor, çölde ilerlediniz, arizi bu durum. Bineğiniz kayboldu, kaldığınız çölün orta yerinde, yine hayat memat meselesi. Ölüm ve hayatın arasında sadece bir bardak su, hayatta kalabilmeniz adına birisi dedi ki, hayatta kalabilmeniz adına bu bardak suyu veririm ama servetin geri kalanına, verir misiniz? Veririm. Sonuç demiş efendim. Sizin servetinizin bedeli iki bardak su. Demiş hepsi bu. Değmez demiş. Değmez. Şimdi malın mülkün asıl sahibi Allah'tır. Bizim olmadığımızı anlatmaya çalıştım. Yani biz de bugün var, belki yarın yok. Az önce bir ifade kullandım. Hatırlayınız kıymetli kardeşler. Dedim ki bugün var, yarın yok yok dedim ya. Belki şimdi var. 46 saniye sonra yok. Nedir 46 saniyenin hikayesi? 17 Ağustos 1999 desem, neyi hatırladınız? Marmara depremi. Subhanallah. Bu derse hazırlanırken dedim ki acaba, mal, mülk, servet sahibi kimseler, malının mülkünü bir kaybetmişliği olmuş mu yani bu konuyla alakalı bir haber taraması yaparken bir tane zenginin Marmara depreminde başına gelen bir hikayesine rastladım. Tabi uzun uzun anlatma niyetinde değilim. Yazınız birçok yani çoklarca böyle şeyi vardır hikayeler vardır 99 depreminde varlığını kaybeden insanların. Ama benim bir tanesi ilgimi çekti adam bunu aynen böyle itiraf ediyor subhanallah. Bizim ayeti anlatırcasını malikel mulk. Tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke min men teşâ. Bir ayet bu kadar mı güzel tefsir edilir? Vallahi öyle. Diyor ki röportaj yapmışlar. Adamın malı, mülkü, zinet, aklınıza ne gelirse fabrikaları yani adam tabir yerindeyse zengin. Hem de iyi zengin. Kendisi ifade ediyor. Aynen şöyle. Diyor ki ben en zenginlerdendim. Ama diyor 46 saniye sonra bir hiç olduğumu hatırladım. Allahu ekber. 46 saniye sonra varlığının hepsini Allah ondan aldı. 46 saniye ya. Bütün fabrikaları yerle bir olmuş. Arabaları, işte ne bileyim zinetleri, malı, mülkü aklınıza ne gelirse 46 saniye sonra diyor sadece ben vardım. Vallahi yetmez mi? Bu ayeti anlatmaya bu manada izah etmeye yetmez mi? Merkel mülk asıl mülkün sahibi Allah'tır. Dilediğine verir, dilediğinden de alır. Vallahi böyle anlaşılıyor işte. Zengindin ya 46 saniye önce senin belki de sahip olduğuna birçok insan sahip değilken. Vallahi Allah senden 46 saniyenin sonunda hepsini aldı ya. Dolayısıyla bu ayet bize bunu hatırlatmalı. Mülkün asıl sahibi biz değiliz. O Allah'tır. Dilediğinden alır, dilediğine de verir kıymetli kardeşler. Bakınız. Zengin bir adam camiye girmiş. Dedik ya teslimiyet önemli. Mülkün asıl sahibi Allah'tır. Dilediğinden alır, dilediğine de verir. Zengin adamın bir tanesi işlerini büyütme niyetiyle bir işe girişmiş. Hep niyeti daha da zengin olmakmış. Namaza girmiş camiye. Camide de özel bir köşe seçmiş. Demiş şurada namazımı eda eder. Ondan sonra demiş Rabbime biraz dua edelim ki beni biraz daha zengin yapsın. Yatıma yat, katıma kat, parama para altınıma altın katsın, işlerimi büyüteyim, durumum biraz daha iyi olsun demiş. Rabbimin hazinesi dar değil ki demiş yani geniş. Ben demiş duamı yapayım. Öyle de bir yer seçmiş ki biraz böyle istiyan edecek Rabbinden kimse gelip rahatsız etmesin. Caminin namazını kılmış, köşeye de bucağa da çekilmiş böyle bizim tabirle. Bucağı da durmuş, namazını kıldıktan sonra açmış ellerini. Ya Rabbel alemi demiş. Sen dualara icabet edensin. Demiş ki beni biraz daha zengin yap. Katıma yat ver, katıma kat ver. Demiş bineğime binek ver. Ya Rabbi demiş senin hazinen geniş. Şu işi bak büyütme, nasip et filan? Adam tabii kendini böyle geçmiş. İstihane diyor Rabbine. Bir tane gariban, hakikaten garip olduğu üzerinden belli. Günlük yaşayan, mutavekkil, Allah azze ve celle hakikaten böyle tevekkül edebilen, böyle bir Müslüman da içeri girmiş. Namazını eda ettikten sonra o adamın yanında yer bulmuş kendisine. O da ellerini açmış semaya. Ama biraz daha yüksek sesle dua etmeye başlamış. Demiş ya Rabbi, demiş ki sen razzaksın. Ben demiş, sana teslimiyetinden hiçbir zaman vazgeçmedim. Ama sesi diğer adamın sesini bastırıyormuş, tamam mı? Ya Rabbi demiş, ben günü birlik yaşıyorum. Ben sadece senden helalinden istiyorum. Tut el mülkem antaşa, vatan İstediğinden alır, istediğinden verirsin. Sensin ya Rabbi. Bugün de neslime çoluğuma çocuğuma haram lokma götürmeden helalinden nasip et ya Rabbi diye sesini yükseltirken diğer adamın konsantresini bozmuş tabi bu arada. Adam duayı toparlayamıyor. Baktı o garibanın duası diğerinkinden biraz daha üstün gelince o zengin olan demiş ki e ee yeter demiş ya. <gülüyor> Çıkarmış 10 on lirayı ona vermiş demiş şu anda git dua et. O fakir ellerini kaldırmış demiş ki ya Rabbi. Tüte'l mülkü ve dilediğinden alır dilediğini de doyurursun demiş. Değil mi? sen devam et duana. Vallahi budur yani hakikat. Kimden alıp kime vereceğini ancak Rabbim bilir. Biz sadece ve sadece Allah azza ve celle'den isteyeceğiz. Asıl sahibinin o emanetinde bizler olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu ayeti kerimenin azı bu kıymetli kardeşler. Emanetçi olduğumuzu, asıl sahibinin Allah olduğunu anlatan bir sahabenin rivayetini de sizlerle paylaşayım. Ondan sonra inşallah, eğer vaktimiz el verirse devam ederiz. Yoksa diğer ayet-i biraz daha uzun, burada da nihayetlendirebiliriz. Ama istirham ediyorum. Ben bu sahabeyi sizlerle anlatırken, paylaşırken, bu sahabe kadını buraya misafir etmişken, asıl sahibinin Allah'a, Bizlerin de emanetçi olduğunu sakın unutmayasınız. Çünkü bize bunu anlatacak. Size kimi misafir edeceğim biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Ebu Talha'nın zavcısı Ummu Süleym radıyallahu anh'a. Allahu akbar. Ummu Süleym radıyallahu anh'a. Ebu Talha'nın Ummu Süleym bir çocukları vardır. Erkek çocukları. Ben hatırlıyorum tefsir Furkan'ın ilk derslerinde bu rivayetle alakalı olarak kısmen bir şeye temas etmiştim ben. Teslimiyetle alakalı ama şimdi daha geniş rivayetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Talha oruç niyet eder, işe gider. Ve hastadır aslında Ummu Süleym'in oğlu. Ebu Talha giderken der ki Ummu Süleym evladımıza iyi bak. O Rabbimizin bize bir emaneti. İnşallah Rabbim ona şifa verecektir. Gözün onun üzerinde olsun der. Babalar İstirham ediyorum bu konuyu. Böyle çocuklarınızı gözünüzün önüne getirerekten değerlendirmeye çalışın. Ekranlar başında bizi seyreden anneler de bu konuda inşallah böyle yapsınlar. Vallahi mülktür, nimettir Vallahi istediğinden alır istediğine verir. Ummu Süleym der ki hay hay ve işe gider Abu Talha. Ummu Süleym radıyallahu anha bir ara içeriye girdiğinde bakar ki evladı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Artık Ummu Süleyman'ın evladı ölmüştür. Hemen hizmetçiyi çağırır. Der ki: "Abu Talha'nın oğlu vefat etmiştir. Der ki: "Suyu hazırlayın. Annedir ya. Suyu hazırlayın evladımızı yıkayacağız. Yıkarlar çocuğu. Kefenlerler ondan sonra da Bir odanın köşesine koyarlar. Der ki: "Ummu radıyallahu anha. Der ki: "Abu Talha'ya ben bir şey söylemeden hiçbiriniz söylemeyecek. Hiç kimse vefatıyla alakalı Ağzını açmayacak. Tamam mı? Tamam. Ummu Süleym radıyallahu anha. Kocasının gelmesini bekler. İftar ederler birlikte. Ondan sonra akşam olur. Subhanallah. Eşiyle birlikte olmayı murad eder Ummu Süleym radıyallahu anha. Ondan sonra der ki Ebu Talha sana bir şey sorsam. Der ki buyur. Ya bu komşuları der ben anlamıyorum ya. Ne oldu der Ummu Süleym? Hayırdır? Ya der onlara bir şey emanet olarak veriyorum, bırakıyorum. Vakti saati geldiğinde onlardan istediğimde ver yansın ediyorlar. Olmaz. Şimdi zamanı değil. Şimdi vakti değil. Yahut da niye ben başka komşudan alsaydın, başka komşuya verseydin, başkası olsaydı niye ben şimdi zamanı mı diyorlar ya? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum Ebu Talha. Yanlış mıyım deyince öyle şey mi olur? Bu verdiğimiz emanetin... Asıl sahibi bizsek, Onlar da emanetçi ise, O verdiğimiz şeyin üzerlerine, Hiçbir şey söyleme hakları yoktur, müsüleyim. Bu densizliktir başka bir ifadeyle deyince, Ebu Talha, İnne lillahi ve inna ileyhi raciun, Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz Ebu Talha, Allah azza ve Celle, Bize ikram ettiği, Verdiği emanetini aldı, Onu aldı Allah bizden, Nasıl olur der ya? Sen hem cenaze var hem de benle oynaşıyorsun ha. Benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Gider Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Şikayet etmiyor Üm um Sulaymi. Ben bu kadından rahatsızım ya Rasulallah. Cenaze varken böyle böyle yaptı ya Rasulallah der. Sarılır Resulullah aleyhissalatu vesselam bu Talha'ya. Der ki Allah gecenizi mübarek kılsın bu Talha'ya. Size Allah bakalım neler ikram edecek. Sizden bir şeyi aldı. Bakalım Allah size daha nice hayırlılarını verecek. Allah Ummu Süleym'e o gece Abdullah'a ikram etmiştir. Abdullah'dan ise rivayete göre yedi. Bir rivayete göre de dokuz tane erkek evladı vermiştir Allah. A. Dilediğinden alır, dilediğinden verir. Ve Allah Azza ve celle malın mülkün asıl sahibidir. Ummu Süleym'in dediği gibi biz emanetçiyiz asıl sahibi onu bizden istedi Allah Azze ve Celle bu ayetleri böyle anlamayı cümlemize nasip etsin ben bir sonraki ayet-i kerimenin yarım kalacağı düşüncesiyle inşallah e, bu ayete girmiyorum İnşallah Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin Rabbim Azza ve Celle inşallah bizlere hakiki manada Emanetçi anlayışı ihsan etsin. Rabbim rızasından ayırmasın inşallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu.